her ümmetin, bir fitnesi var, bu ümmetin fitnesi de, 2000 bin metre yayla gibi bir köyün var, araba sesi yok, uçak sesi yok, tertemiz dedenden kalmış, alttan dere akıyor, yeşillikler, evin camlarını ağaçlar kaplamış, beyefendinin böyle bir köyü var, üç aylık avans maaş alıyor, filan yerde, bin kadın bin erkeğin bir havuza dolduğu bir melanet bir yerde tatile gidiyor nereye gidiyor Dinlenme, dinlenme. şu otelin lobisine girerken kulaklık takman lazım patlıyor insanın başı gürültüden hiçbir gürültü yok gibi bir de müzik var akşama kadar müzik ama otelin altında mescit var aa tabi dindar dindarı öyle her yere götürebilir misin otelin altında mescit var Kadınlarla erkeklerin Yüzme havuzu da ayrı Elbette nifak Elinde para bulunan Müslümana karşı Ayrı havuz da yapar Bakmayın gavurluklarına onların Bilseler Müslümanlar da Bu işe Dadanacaklar Belden aşağı Hiçbir şekilde çıplaklığın Müsaade edilmediği salonlar bile açar onlar Huu, Yeter ki sen İslami dans yap Yeter ki Müslüman kızda örtünsün yem yeşile de boyarlar salonlarını Munafık mahirdir Şeytan ilk insandan beri bu işin erbabı uzmanı Elbette Müslümana göre de eğlence üretir o Şu dünyada şu dünyada 15-20 haneli bir köyde Derenin kenarında dinlenmekten daha iyi dinlenme var mı ya Var mı? böyle bir dinlenme var mı? elin gavuru gelir Anadolu'nun köyündeki e, küçücük baragaları ağır gibi evleri kiralar on gün burada dinleneyim diye Müslüman da bu peygamber ikazına rağmen göre göre gözüne bata bata otele gider dinlenir on ayda taksit eder ondan sonra işte Mucize bu kardeşler Peygamber böyle konuşur Aleyhissalatu vesselam Peygamber konuşursa böyle konuşur Tahmin değil bu Bu sözü Ben Fakirliğinizden korkmuyorum Zenginliğinizden korkuyorum Dediği zaman Anlı terle dolmuştu onun Şöyle bir düşünüp cevap vermemişti. Dağ gibi bir yük olan vahyin altında ezilmişti bunları öğrenebilmek için. Aleyhissalatu vesselam. İşte para ile imtihan. Helal kılıklı da olsa bu ümmetin derdidir. Üzerimize Alınsak ayıp mı olur bilmiyorum ama Şu hadis-i şerifteki Meradaki hayvan benzetmesini Unutmayalım Yaşam tarzını tarif ediyor Aleyhisselam Efendimiz Hayvandır o insan demiyor Ama işe işten eve Evden işe Otel tatiline Tatilden tekrar işe Galerileri dolaşıyorsun Yeni versiyonu var mı arabanın Yeni model var mı Bunu o öküze benzetiyor Aleyhisselam efendimiz Yığı bağırsakları dolunca Boşalıyor Yığı bağırsakları dolunca boşalıyor Mümin böyle mi